İyi akşamlar arkadaşlar Meridian Gence'nin sayfasında Hazreti Adem Aleyhisselam ilk babamız, ilk peygamber, ilk insan hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Vallahi ben de unuttum sayısı kaç olduğunu bir türlü çıkamıyoruz içinden bitiremiyoruz başka başka konulara da daldığımız için zaman zaman geriye dönüp bakıyorum neden bu kadar uzun sürüyor diye fakat işte olabildiğince bu kıssalardan Kur'an kıssalarından kendi hayatlarımıza dünya görüşümüze ahlakımıza ibadetlerimizle Rabbimizle ve diğer insanlarla ilişkilerimize dair pratik sonuçları olacak bir takım ilkeler de çıkarmaya çalışıyoruz belki o nedenle bilemiyorum biraz uzuyor Meridyen gençte pişman olmuş olabilir yani bütün peygamberlerin anlatılması acaba kaç yıl sürecek diye işte bu da bizim usulümüz uslubumuz ya da üslupsuzluğumuz öyle diyelim. Şimdi arkadaşlar evvelce daha önce duyurmuştum fakat bir kez daha buradan tekrar edeyim. E, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli e, surelerde defalarca bazen e, bir iki cümleyle bazen uzun uzun anlatılarak Adem kıssasına atıflarda bulunuluyor. E, bizim burada anlatmak için seçtiğimiz ayetler şunlar. Bakara 30-39 ayetler. E, Araf 10 ve 27. ayetler arası. Nisa suresi 1. ayet. En Am suresi ikinci ayet, Hecir suresi 26-44, İnsan suresi 1 ve Maide suresi 27-31. ayetler. Hani hiç bunları neden seçtik? Çünkü her birinde bir diğerinde değinilmeyen bir hususa değinildiği için yani birbirini tamamladığı için bunları seçmeye çalıştık. Ve biraz tabii tefsirlere de bakarak onlardan da istifade ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi Araf suresindeki bölümdeyiz yani Bakara suresindeki o 30 ve 39. ayetler arasını birlikte konuştuk. Şimdi Araf suresindeyiz 10. ayetten 27. ayete kadar söylemiştim az önce. Şöyle kısaca bir mealini okuyayım ki kaldığımız yeri bize 19. ayette kalmışız. Kaldığımız yeri bağlayabilelim bir önceki konuya. Ee, şöyle başlıyor e, ayetler. Önce bir hamdele ve salvele söyleyelim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Araf suresinde e, 10. ayet şöyle ve arkasından gelen ayetler. Andolsun size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz.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 Şimdi in aşağı oradan çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil hemen çık çünkü sen aşağılıklardansın dedi. Şeytan dedi ki öyleyse bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. Allah da sen süre verilenlerdensin dedi. İmtihanımız burada başlıyor. Şeytan dedi ki öyleyse beni azdırmana karşılık. Yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dost doğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra pusu kurup onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Allah dedi ki: "Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. And olsun onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme doldururum." İşte buraları sizinle beraber okumuşuz arkadaşlar. Kaldığımız yer 19. ayet kıssanın tam bu bölümünde. Bakalım Rabbimiz neler söylüyor. Elmalı Merhum burayı nasıl izah ediyor. Bu bölümü tamamlayabilirsek Nisa suresindeki ilk ayete de geçmeyi düşünüyoruz bu akşam. Gene açayım ben orayı. Müsaadenizle. Çünkü ayetlerin tamamını yazmamış olabilirim. Evet Cenab-ı Hak şeytanla bu konuşmasından sonra yani şeytanın Hazreti Adem'e secde etme işi. O secde de zaten biliyorsunuz bir ibadet secdesi değil bir saygı, ihtiram ve bağlılık secdesidir. Onu sembolize eder. Ee, bunu reddetmesi şeytanın ve bunun üzerine her yani reddettikten sonra da e, bunu kendisinin bir hatası olarak değil haşa Rabbimizin bu emrinin e, lüzumsuzluğu ile açıklaması tabi asıl haddini bilmezlik orada başlıyor e, bunu hep söylüyorum ne kadar altını çizsem azdır arkadaşlar e, insanı tabi şeytan burada insan değil ama e, o kıssadan öğrendiğimize göre biz kendimiz için çıkarım yapıyoruz. İnsanı Allah'ın huzurundan tard ettiren şey hataları değildir. O hatalarını hata olarak görmemesidir. Ee, çok konuştuk onun için geçiyorum. Ee, ve sonunda şeytan işte bu içinde, bu cezayı hak ediyor. Yani o huzurdan kovuluyor, makamını kaybediyor. Tekrar ikinci bir hata yapıyor arkadaşlar. Şöyle demiyor mesela. Yani ben yanlış yaptım, Allah'a karşı kibirlendim, Allah'ın emrini lüzumsuz gördüm, haşa yani onun ilmini, ee, ve o ilmin neticesi olan o emri hikmetsiz buldum, haddimi aştım. Bu yüzden de allah Teala beni cezalandırdı demiyor. İnsan yüzünden oradan ben kovuldum diyor. Bunu insanlar arası ilişkilerde de çok görürsünüz arkadaşlar. Yani e, mesela diyelim ki sizin hakkınızı, şimdi farazi bir örnek veriyorum, birisi sizin hakkınızı çiğnedi, siz de hakkınızı aradınız ve hakkınızı aradığınız için Bazen kazandınız sonunda ve sizi haklı buldular işte bu aile içinde olabilir iş yerinde olabilir okulda olabilir her yerde olabilir dostlar arasında olabilir bu yenilen kişi şöyle demez çoğu zaman yani ben gerçekten haksızlık yapmıştım bak nasıl şimdi bana geri döndü bu yaptığım haksızlık bu yanlışlık demez der ki onun yüzünden. O herkese beni anlattı. İşte ne bileyim, şikayet etti. Beni, beni işte istihiyonladı vesaire böyle şeyler söyler. Bu şeytani bir yöntemdir yani. Yani hatamın katmerleşmesini görüyoruz burada. Kademe kademe her aşamada hiçbir zaman geriye dönüp kendisinde hata bulmamasını ve bir hatayı açıklamak için açıklarken bir başka hata daha yapmasını görüyoruz. Bu Allah Teala bu mantıktan bizi muhafaza buyursun. Arkadaşlar bunların psikolojik kökenleri de ayrıca incelenmeli, ele alınmalı. Kibir öyle bir... Hastalık ki arkadaşlar sağlıklı düşünmenizi engelliyor. Hakikate ulaşmanızı engelliyor. Bir nesneyi, bir olayı, yaşanan bir şeyi gerçek mahiyetiyle görmenizi engelliyor. Yani bütün bakış, insanın bütün bakışını bulandıran, insanı haktan uzaklaştıran korkunç bir zihinsel ruhi hastalık kibir. Ve öyle bir dönüştürüyor ki insanı kibir. Yani Efendimizin hani kibirliler cennetin kokusunu bile alamayacak üstelik cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden duyulur diyor ya Efendimiz yani insanı öyle bir dönüştü öyle bir bozuyor öyle bir yapısını e, cennete uyumsuz hale getiriyor ki hani e, kokusunu dahi koku var o koku var cennetin kokusunu herkes duyuyor ama o kibirli insan onu bile duyamayacak kadar e, fıtratını, doğasını, yapısını, kabiliyetini, cennete uygun mahiyetini e, bozmuş oluyor. Böyle düşünebiliriz. Şimdi buradaki bir e, hakkında saatlerce konuşulabilir. E, fakat yapmamalıyız. <gülüyor> Geçmeliyiz. E, en azından şunu söyleyeyim. E, öyle geçelim. Arkadaşlar bazılarımız da bazı böyle hassas kalpler e, kendi nefsi üzerine, kendi eğitimi, terbiyesi ahlakı, inancı, teslimiyeti üzerine hassasiyet gösteren kardeşlerimiz, çok iyi biliyorum yani bunu, böyle bir şeyi duydukları zaman aman kibirli olmayayım, yani bu kibir çok korkunç bir şey, şeytanın ahlakı, kibirli olmayayım diye Adeta yani kendilerini hiç mesabesine indiriyorlar. Onun da bir başka yanlış olduğunu, bir şey haddini aştığı zaman zıttına inkılap eder sözünü hatırlatmak isterim tekrar burada bu vesileyle. Şöyle kolay bir tarif geliştirdim acizane, pratik bir tarif. Kibirle özgüveni birbirinden ayırt edebilmek için arkadaşlar sizin herhangi bir konuda bir kabiliyetinizin, donanımınızın, becerinizin, birikiminizin, bir e, kariyerinizin yani yeterliliğinizin olması ve sizin de bunun farkında olmanız, ve buna göre bazı sorumlulukları kabul etmeniz bazı görevlere talip olmanız değil mi talip oluyoruz gidiyoruz sınavlara giriyoruz diyoruz ki ben işte öğretmenlik yapabilirim diyoruz başvuruyoruz bunu yapabilmek için insanın kendisine güvenmesi gerekir. Veyahut da mesela illa kariyer anlamında düşünmeyin bunu yani işte bir şey yapılacak, kek yapılacak, pasta yapılacak ne bileyim işte bir dolma sarılacak yapabilirim ben bunu sarabilirim bu dolmayı diyebilmek için bile kendimize güvenmemiz gerekir. Bu kibir değildir arkadaşlar. Bu insanın Allah tarafından kendisine verilmiş olan birikimi, yeteneği, kabiliyeti, beceriyi her neyse kabul etmesi ve bunun bilincinde olup bununla insanlığa faydalı olmak istemesidir. Kibir nedir peki? Kibir başkalarını hor görmektir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Ee, şöyle özetliyorum ben. Mesela ben Hazreti Adem kıssasını anlatabilirim diye düşünmesem asla şuraya çıkamam. Yani korkuyorum her seferinde. Ama yapabilirim herhalde ya eksikleri olur illa ki. Ee, ama yapabilirim diye düşünmem lazım. Yap, buraya çıkabilmem için. Benim gibi kimse yapamaz dersem kibir olur arkadaşlar. Yani başkalarını hor görürsen, başkalarını yetersiz görürsen, kendini onlardan en üstün görürsen bu kibir olur. Ben su böreği yapabilirim kibir değildir. Hiç kimse benim gibi su böreği yapamaz bu kibirdir. İnşallah anlaşılmıştır. İşte bu. Şeytan huzurdan kovuluyor, Cenab-ı Hak'tan mühlet istiyor. Niye? Çünkü Adem'i e, suçlu buluyor, suçluyor. O e, Karşılaştığı bu akıbetten Adem'i sorumlu tutuyor ve ondan intikam almak için kıyamete kadar Cenab-ı Hak'tan izin istiyor allah Teala tabi buralarda hep bazı daha özel sorularımız olabilir. Yani Cenab-ı Hak ona niye izin verdi, vermeseydi falan bunlar da elbette bir hikmete mevni. Ben hep şöyle derim mesela başımıza gelen bazı hadiselerle ilgili bilhassa daha yaşı genç olan kardeşlerimiz. işte allah Teala da şuna izin vermeseydi, ona izin vermeseydi niye böyle bir şeye razı oluyor falan dedikleri zaman diyorum ki bakın arkadaşlar Cenab-ı Hak bizi imtihan etmek için bu dünyaya gönderdi. Öyle değil mi? Söylüyor kendisi. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Mülk Suresi'nin hemen ikinci ayet başında. Allah ölümü ve hayatı hanginiz daha güzel davranacak diye sizi denemek, imtihan etmek için yarattı. Hani niye imtihan ediyor? O da tabii ayrı bir soru. Oralara girmeyelim şimdi. Bunlar hep kelam mevzuları. Efendim peki alemlerin yaratıcısı. Beni A'dan Z'ye tasarlayan, benim bütün en ince noktama kadar her şeyi bilen, bütün kainatı bilen, göklerin, yerin, denizlerin, okyanusların, bulutların, dağların, hayvanların, her şeyin Rabbi, yaratıcısı olan Allah, beni imtihan etmek istiyor. Onun için kaç tane yol vardır arkadaşlar? Kaç yolla beni imtihan edebilir? Bir sınır koyabilir misiniz? Yani Allah Teala işte 50 tane yolu vardı ne yapsın? Hani şeytana da böyle bir tövbe estağfurullah yani şeytana da izin verdi. Böyle diyebilir miyiz? Cenab-ı Hak arkadaşlar bizi sayısız sınırsız yoldan imtihan edebilir. Efendim. Dolayısıyla da e, bunlardan bir tanesi de şeytanın vesvesesidir. Birazdan nitekim göreceğiz. İlk. E, tuzağını Hazreti Adem'e kuracak. 19. ayette Rabbimiz Hazreti Adem'e dönüyor. Şeytanla mesele bittikten sonra e, ve ona şöyle hitap ediyor. Veya Adem, ey Adem, uskun ente ve zawc cennete. Sen ve eşin cennete yerleşin Orada sakin olun. Cennete yerleşin i̇bn Abbas burası cenneti hul değildir, cenneti adındır demiş. Yani bu cennet neresidir? Çok tartışılmış tefsirlerde. E, çünkü e, ne demek neresidir? Bir tane cennet yok mu diyeceksiniz. İşte arkadaşlar insanın e, nasıl diyeyim? Eee sizi e, üzmek incitmek de istemiyorum kelime arıyorum yani insanın bilgisi az oldukça kafası daha rahat oluyor <gülüyor> arkadaşlar bunu biraz da espri olarak kabul edin yani cennet deyince bir tane cennet biliyor tamam orasıdır yani Adem de oraya yerleşmiştir diyor şimdi ulema diyor ki acaba buradaki cennet kelimesi e, ıslahi anlamda mı kullanıldı lugat manasıyla mı kullanıldı çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela işte bahçe sahipleri e, hikayesi vardır orada da cennet kelimesi geçiyor. Cennet orada sözlük anlamıyla kullanılmış yani bahçe anlamında yeryüzündeki bir bahçe. O zaman bu Adem'in yerleştirildiği cennet Hazreti Adem'in yerleştirildiği cennet bizim bildiğimiz melekut aleminde ödül yeri olarak hazırlanan cennet mi? Eğer orasıysa nasıl oradan çıksalar? Çünkü oraya giren bir daha çıkmayacak diyebiliyoruz. Hani cennete girene bir daha oradan cennetten çıkarılmak yok. Nasıl oluyor? Yoksa bu dünyada hani böyle cennet gibi dediğimiz bir yer mi? Hatta bunun işte Hindistan taraflarında bir yer olduğunu falan söylüyorlar bazı yorumcular. Ve bu yeni bir yorum değil arkadaşlar. Klasik tefsirlerde de bu konu tartışılmış. Biz böyle nasıl diyeyim ee, içinden çıkamayacağımız gayba ait konularda ben fikir beyan etmenin ee, yani benim açımdan çünkü benim metodum kendimce yani ben bir alim değilim bir e, müfessir değilim haşa hiçbir değilim ama kendim için seçtiğim yol arkadaşlar bu böyle bir tartışmaya hiç girmemektir çünkü bu içinden yüzyıllardır Ulemanın, dilcilerin, müfessirlerin içinden çıkamadığı bir konudur. Herkes bir fikir beyan etmiştir. Elbette siz bir tercihte bulunabilirsiniz. Yani ben bunu, burayı şöyle anlıyorum ya da şu yorumu tercih ediyorum diyebilirsiniz. Yetkinliğiniz varsa bunu yapma yetkinliğiniz. Ama yoksa böyle konularda susmak. Hele de arkadaşlar bu gaybi e, ihbari ayetlerin e, bizi ilgilendiren bir sonucu yoksa. Yani Hz. Adem nasıl bir cennete girdi, hangi cennete girdi ona göre ben şu ahlakımı şöyle yapacağım ya da bu ibadetimi böyle yapacağım. Bak bu bilgi bana çok lazım ben ona göre hareket edeceğim diyeceğimiz bir husus da değil bu. Yani pratikte benim hayatımı etkileyen, benim Müslümanlığımı, benim kulluğumu, benim insanlığımı etkileyen bir tarafı da yok. Ahlaki veya hukuki bir sonucu yok. E, gaybi bir bilgi tamamen. Aslında Cenab-ı Hak isteseydi onun mesela başka yerlerde değil mi adın cenneti diyor, firdevs cenneti diyor yani o, onun neresi olduğunu da söyleyebilirdi. Benim acizane kanaatim Kur'an-ı Kerim'de böyle bazıları yoruma açık, bazıları yoruma tamamen kapalı müteşabih ayetlerin bulunması insanın bilgisinin, sınırlarını, gücünün sınırlarını insana göstermek için harika bir yöntemdir. Yani önümüzde bir metin var. Bu kelimeleri biliyoruz. Bu, bunlar bizim bildiğimiz kelimeler. Ama yine de son sözü söyleyemiyoruz. Çevireceğiz. Bu metni çevireceğiz. Yani tercüme edilecek, mealler yazılacak. Bir müfessir, bir alim böyle çeviriyor, başka alim böyle çeviriyor. Çünkü o öyle anlamaya da müsait, böyle anlamaya da müsait. Bunlar hem bir Nasıl diyelim zihinsel bir zenginlik oluyor bizim için. Hem zevk bakımından yani her türlü anlamanın bir zevki var ve o çok anlamlılığın da bir katman katman anlamları. Ve zevk dediğim burada arkadaşlar yani dini yaşarken, dini anlarken, algılarken, kendi ulaştığımız seviyeye göre oradan aldığımız entelektüel zevkten bahsediyorum o zevk de kişiden kişiye değişiyor yani çok yüzeysel anlayan çok her şeyi işte orada ne diyorsa odur şeklinde anlayan ben mesela öyleyim benim alacağım bir zevk var buradan ince ince dil detaylarına dilin detaylarına efendim Arap Dili sanatlarına vakıf olanların alacağı bir zevk var değil mi bir müfessirin, bir sufinin alacağı zevk var bir kelamcının bunlardan alacağı zevk var bir mütekellimin dolayısıyla bu çok anlamlılık her seviyedeki insana hitap etme ve her seviyedeki insanın kendi seviyesine göre oradan bir anlam üretebilmesine de katkı sağlamış oluyor. Elhasıl Hazreti Adem bir bahçeye yerleştirildi. Bu bahçe dünyada bir bahçeme Bildiğimiz bizim gitmeyi istediğimiz yani hayatımızın neticesi olacak olan inşallah ödül yeri olan cennet mi? Yoksa başka bir cennet mi? Ne kastediliyor? İşte burada çok çeşitli görüşler ileri sürülmüş arkadaşlar. Ee, ve demiş ki İbni Abbas burası cenneti hult değil cenneti adındır demiş. Cenneti adın madeni hilkat ve ikametgahı asli olan cennet. Bu da meskeni adem olan cenneti adın ahirette cenneti hult güzergahındaki ilk cennet. Hayda o zaman biz <gülüyor> buradan da neyi çıkarmalıyız? Demek ki birkaç tane cennet var yani kademe kademe. Hani bu şunun gibi yani. Ee, sarayın bir has odası vardır değil mi arkadaşlar bir cihan, cihan nüması vardır bir kabul salonu vardır Efendim, bir çok özel görüşmelerin yapıldığı sadece belli kişilerin girebildiği yerler vardır bir de böyle ilk girişte Gelen her misafirin yani oraya kabul gören her misafirin beklediği bir bekleme salonu vardır. Hepsi sarayın içindedir bunların ama kademe kademe aşama aşamadır. İşte cennetin meskeni Adem olan yani Hazreti Adem'in yerleştirildiği cenneti adın ahirette cenneti Huld yani o ebedi ödül yeri olan içinden hiç çıkılmayacak olan oraya girenin hiç çıkarılmayacağı ebedi cennetin güzergahındaki İlk cennettir diye bir yorum Hazreti İbni Abbas söylemiş. Ben de doğrusu bunu çok makul ve açıklayıcı buldum. Çünkü çıkarıldığı için daha sonra. Gelelim ayetin devamına. Cenab-ı Hak diyor ki, Şimdi ayetin devamından da bunun ahiretteki bu ebedi işte hiçbir yasağın olmadığı, hiçbir sorumluluğun olmadığı, bütün sorumlulukların bittiği ve artık tam bir ödül yeri olan cennet olmadığını da ayetin devamından anlıyoruz. Fe kula minha haytuşe ituma. Orada nereden isterseniz yiyin. Her şey size serbest. Ve la takraba hadi hiç Sadece şu ağaca yaklaşmayın diyor. Feteku'na min'az zalimin. Eğer yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Eğer o ağaçtan yerseniz zalimlerden olursunuz. Zalim zulüm nedir arkadaşlar? Zulüm kelime anlamı. Yani bunları okurken şimdi bakın hep tavsiye edesim geliyor ama yeter artık diyeceksiniz. İşte cennet maddesine bakmak lazım, Adem maddesine baktığımız gibi ansiklopediden, efendim, e, sorumluluk maddesine bakmak lazım, şimdi zulüm maddesine bakmak lazım. Zulüm nedir? Bu kelimeler, bu kavramlar zihnimizde doğru yere oturduğu zaman bu ayetleri, bu ifadeleri de daha e, nasıl diyeyim pırıl pırıl, pürüzsüz böyle hiç e, gölgesiz anlamış oluyoruz. Zulüm arkadaşlar bir şeyi hak ettiğinin, yeri, hak ettiği yerin dışına koymaktır. Biz zulüm deyince insanların birbirlerine yaptığı haksızlığı anlıyoruz sadece. E, Türkçemizde e, çok anlam daralmasına uğramış zulüm. Yani zulmetmek işte biri birine haksızlık eder. Aslında mesela e, cehennemliklerden bahsederken Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak defalarca, defalarca ve ma Velakin kano enfusuhum yazlimun der. Biz onlara zulmetmedik. Yani biz onlara haksızlık yaparak onları cehenneme koymuş değiliz. Velakin kano enfusuhum yazlimun. Onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Yani insanın kendisini cehenneme götürecek bir yola girmesi kendisine yaptığı bir haksızlıktır. Bir zulümdür. Haksızlık kelimesi zayıf kalıyor. İnsanın kendisine yaptığı bir zulümdür. Neden çünkü insan Allah'ın rızasını kazanacak, cennetlere girecek, cennet bile ikinci sınıf yani. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanacak, kamil, insanı kamil mertebesine ulaşacak bir kapasitede yaratıldı. Böyle bir imkanı var her insanın. Bu imkanı kullanmayıp kendisini hayvanlardan da aşağı, çünkü hayvan cehenneme gitmeyecek, yok edilecek. Hayvanlardan da aşağı bir derekeye düşürmesi insanın kendi kendisine yaptığı bir zulümdür, bir haksızlıktır. Çünkü kendini ziyan etmiştir. Kendine yazık etmiştir. Dolayısıyla zulüm böyle geniş kapsamlı. Yani bir şeyi hak ettiği yere koymamak. Bir şeye hakkını vermemek. Dolayısıyla mesela bir mevkiyi hak eden kişiye vermemek zulüm olduğu gibi hak etmeyen kişiye vermek de zulümdür. Çünkü o kişi orayı hak etmiyor. Yani... Oraya yüksek bir mertebeye yetersiz birini getirdiğiniz zaman orada bulunduğu sürece kendisi de acı çekecek emri altındakiler de acı çekecek çünkü o mevkiyi dolduramayacak o makamı dolduramayacak hep hatalar yapacak ve bunlar geri dönecek ona. İnşallah anlaşılmıştır. Cennetteki o ağaca da yaklaşırsanız haddinizi aşmış olacağınız için. Çünkü Allah Teala bir sınır çekiyor. Hazreti Ademle Havva'ya bir sınır çekiyor. O haddi aşmış ve burada artık iki kişiden bahsedildiğini görüyoruz. Fekula yani burada Havva da var. Hazreti Havva da var. Gerçi o Nisan suresinin ilk ayetinde Hazreti Havva'nın yaratılışı anlatılıyor. Bugün ona herhalde sıra gelmeyecek. E, orada ona temas edeceğiz ama artık anlıyoruz ki bütün ifadelerin e, ikil silga, tesniye silgasıyla gelmesinden anlıyoruz ki artık iki kişiden bahsediyoruz. Adem ve Havva'dan bahsediyoruz. E, şu ağaca yaklaşmayın. Ne anlıyoruz buradan? Cennetteki hürriyetleri gayri mahdut bir hürriyet ve temlik olmayıp, bir hadde kadar onlara verilmiş bir hürriyetti diyor Elmanlı Gayr Gayrimahdut yani sınırsız. Ee, sınırsız özgürlük meselesi, e, hep özgürlük konusu daha doğrusu arkadaşlar, hep tartışılan bir konudur. Psikolojide, bilhassa felsefede, sosyolojide, hukukta e, çok farklı yansımaları olan hayatımızın Gerçekten hem kendimizi gerçekleştirmek ve bu dünyadaki misyonumuzu kendimize nasıl diyeyim mahul kale eskilerin tabiriyle bunu çok seviyorum. Ne için yaratıldıysa onu ortaya koyabilmek için şart olan özgürlük. Haddini aştığında yani haddi aşıp zulme dönüştüğünde arkadaşlar kişinin hem kendisine yani sınırsız, hadsiz bir özgürlük kişinin hem kendisine zarar veriyor. Hem içinde yaşadığı topluluğa yakından uzağa doğru içinde yaşadığı topluluğa zarar veriyor. Dolayısıyla bu e, düşünürler bilhassa e, tabii onlar bir e, onların çoğu diyelim yani bilhassa batılı düşünürler kendilerini Allah'tan gelen bilgiyle mukayyet saymadıkları için herhangi bir yere de dayanamıyorlar dayanmıyorlar yani söyledikleri sözler iddialar sadece kendi akıllarının ulaşabildiği kadarı oluyor efendim bunlar özgürlüğü nerede sınırlayacağız benim özgürlüğüm nerede başlar nerede biter konusunda gerçekten çok şey yapmışlar metinler üretmişler fikirler üretmişler çok tartışılan bir konu bu öyle ki bunun çok pratik yansımaları da var mesela işte bugün insanın sınır yani çağımız insanın Özgürlüklerini olabildiğince tarih boyunca tahmin ediyorum yani en geniş sınırlara ulaştığı bir devri yaşıyoruz biz. Sınırsız özgürlük yani olabildiğince sınırsız özgürlükten yana ve işte karşılıklı rıza varsa her türlü sapkın ilişkiyi dahi normal sayma eğiliminde yani muteber sayma eğiliminde bu sınırsız özgürlük herhangi bir mesela ahlak kelimesinin geçmesinden bile bir metinde rahatsız oluyorlar çok geri kalmış nasıl diyeyim çok ilkel bir yaklaşım bir konuya ahlaki açıdan bakmak onlar için dolayısıyla arkadaşlar bu özgürlük konusunda zihninizin net olması bilhassa genç kardeşlerimizin zihninin net olması çok kıymetli özgürlük Acizane kanaatim insanın e, net yazıda da bu konuyu biraz detaylı bir şekilde ele almaya çalışmıştık bir programda. Yani bu temel kavramlar e, günümüzde çok tartışılan temel kavramlar konusunu bilhassa çalışmanı, çalışmamız gerektiğini her birinin ve zihnimizin o konuda çok net olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela arkadaşlar özgürlük dendiğinde hiç kendi üzerine e, işte ahlaki toplumsal geleneksel inançlardan kaynaklanan e, bir sınır koyulmamasını anlayan kişi bunu kendi dürtülerinden de özgür olma kendi dürtülerine dürtülerini de kontrol edebilme şeklinde asla anlamıyor tam tersine dürtülerin sınırsızlığı şeklinde anlıyor yani Hz. Adem kısasında daha hayatın ilk başı daha başkası yok bakın öteki yok çünkü özgürlük genelde ötekiyle ilgili bir kavram. Yani benim özgürlüğüm bir başkasının haklarına zarar verdiği zaman o zaman benim özgürlüğümün sınırlanması gerekiyor. Burada başkası bile yok. Yani Hz. Adem cennette ve kimse yok başka. Adem ve eşi var yani. Daha orada ilk e, hayatın ilk başladığı ve artık hani bağımsız şekilde hareket edecekler artık yaşayacaklar kendileri. Ve Cenab-ı Hak diyor ki bir kural var şu ağaca yaklaşmayacaksınız. Eğer yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Şöyle yapmıyor Allah Teala. Hiç bunu da demesine gerek yok. Onları o ağaca yaklaşmayacak şekilde planlayabilirdi. Yani öyle kodlardı ki zihnlerini, mesela biz bazı şeyleri yemeyi hiç düşünmüyoruz, değil mi arkadaşlar? Hiç taş yiyelim falan diye insanın böyle taş yemek yemeye kalkmıyoruz yani. Bunun gibi. O Allah yasakladığı şeyleri de bize ikrah verir, nefret verir veya onları hiç yaratmazdı. Ee, öyle yapmıyor arkadaşlar. Hepsini Çünkü onların her birinin varoluşunun bir hikmeti var. O, o ağacın orada var olmasının bir hikmeti var. İşte e, Allah'ın haram kıldığı e, bazı haramlar şimdi konumuzdan çok saptık e, uzaklaşmayayım e, şeye dönüşmesin. Hikmet böyle hukuki ilkelerdeki hikmetlere dönüşmesin bu konuşma. Her birinde bir hikmet var tabi ama burada arkadaşlar asıl olanın insanın Allah ile ilişkisinde Allah'tan gelen bilgiye kendi seçim ve tercihiyle itaat etmesidir ona kıymet kazandıran. Onu ahlaki kılan ödüllendirilecek bir tercih olarak İnsana değer kazandıran şey yapma imkanı varken Allah yapma dediği için yapmamasıdır. Cenab-ı Hak'tan gelen bilgiye itimat ederek ona güvenerek yapmamayı veya yapmayı seçmesidir. Yoksa allah Teala bizi robot gibi yaratırdı o zaman. Biz zaten kötülüğü hiç düşünmeyeceğimiz için onu, bunu o zaman da bizi yaratmasına gerek yoktu. Çünkü melekler zaten öyle. Yani meleklere robot gibi demiyorum kesinlikle ama onlar zaten kötülüğe hiçbir şekilde müsait değiller. Dolayısıyla insana da gerek kalmayacaktı. Yani insanın bütün kendinden yukarıda ve aşağıda olan mahlukattan farkı arkadaşlar... Kötü, istediği zaman kötülüğü de dibine kadar yapabilme kapasitesine sahip olmasıdır. Değeri de bu kapasiteye rağmen kötülüğü kendi iradesiyle durdurup, kendi içindeki kötülük eğilimini durdurup, iyiliği iyiliğe kendi iradesiyle yönelmesinden kaynaklanır. Ee, neyse bu konuya da değindikten sonra. Diyor ki işte Hazreti, Hazreti Adem'in bu imtihanından bahsederken Elmalı ona yaklaşmak yani o ağaca yaklaşmak kendileri için tekvinen mümkün. tekvinen yani yaratılışları olarak insan gider ve o ağaçtan yiyebilir. Yaratılışında böyle bir güç var. Mümkün ise de teşriyan ve hukuken nehyedilmiş. Yani şeriatta Hukuk demek aslında kural demek e, nehyedilmiş ve ağaç arkadaşlar Elman'ın yorumuna göre hududu mekandan bir hat hattır yani bir sınırdır mekanla ilgili bir sınırdır meyveyi yemek de hududu efalden bir hattır yani insanın ayak basmayacağı yerler ve yapmayacağı işler vardır İşte bu hudut bu hudutlara bir örnektir burada ağaç ve o ağacın meyvesinden yemek peki ne oldu Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e böyle dedi şimdi arkadaşlar hiç e, geçen de birisine de sordum kendinizi hiç Hazreti Adem'in yerine koyuyor musunuz yani empati yapıyor musunuz mümkün mü diyeceksiniz Vallahi ben mümkün görüyorum yani haddisizlik olarak kabul edilmezse yani koyuyorum kendimi onun yerine bir şekilde mahiyetini bilmiyoruz ama e, Cenab-ı Hak ile konuşmuş. Meleklerin kendisine secde ettiğini, secde, şeytanın secde etmediğini, isyan ettiğini, e, yani onun önünde oldu demiyor bize ayetler açıkça ama, Biraz başka ayetlerde de Cenab-ı Hak bak bu şeytan senin düşmanın işte seni yoldan çıkaracak sakın onu dinleme falan diye yerler var Yasin suresinde geçiyor mesela. Dolayısıyla yani olan biteni biliyor arkadaşlar biliyor şeytanı da tanıyor şeytan da ona tanıtılmış bak bu senin düşmanın senin ayağını kaydırmak isteyecek Allah Teala şeytanı da ona tanıtıyor. Melekler senin dostun, senin yerini kabul ettiler, değerini kabul ettiler. İşte seni ben yarattım allah Teala bütün bunları Hazreti Adem'e söylüyor. Ve sınırsız nimetler içine onu yerleştiriyor. Şimdi burada bu kıssada bize ne anlatılıyor arkadaşlar? İnsanın fıtratı anlatılıyor. Fıtratı demeyelim de fıtrat kelimesi çok tartışmalı bir kelime. Doğası, naturası anlatılıyor. Arkadaşlar Şeytan o ikisine vesvese verdi. Vesvese nasıl verilir? Arkadaşlar dışarıdan da birisi size vesvese verebilir. Devamlı böyle mesela propaganda, reklam, reklamlar, telkin çok ciddi bir vesvesedir eğer sizi şerre çağırıyorsa. Devamlı mesela şimdilerdeki bir Vesveseyi ben size söyleyeyim. Mesela e, haddimi aşmış olmam inşallah. E, yani sonuçta beni davet ettiniz. <gülüyor> ben de fikirlerimi ve e, gözlemlerimi paylaşıyorum. İyi aile yoktur diye bir hareket var ya arkadaşlar. İyi aile yoktur. İşte yakınların sana zarar veriyorsa, sana seni işte üzüyorsa, seni çok yoruyorsa insan detoksu yap. Onlardan böyle uzaklaş. Seni üzen, hiç, hiç kimsenin seni üzmesine şey yapma, izin verme falan. Yani bakın dikkat edin arkadaşlar. Ee, yani son 150 yıldır, 100-150 yıldır dünyada olan bitene bakın. Ümmetten koparıldık. Milliyete indirgendik. Milliyet, milli duygular zayıflatıldı. Aileye indirgendik. Geniş aile çökertildi. Çekirdek aileye indirgendik. Süreci görüyor musunuz arkadaşlar? Çek şimdi çekirdek aile senin özgürlüklerini kısıtlıyor. Senin devamlı bıdı bıdı bıdı bıdı, bıdı ediyor kafanda. Efendim seni ee, kendini gerçekleştirmeni engelliyor. Neyse neyse bir sürü gerekçelerle ve senin bütün travmalarının kökeninde ailen var, annen var, baban var. Onların sana yaptıkları var. Dolayısıyla İyi aile diye bir şey yoktur. Yani şimdi çekirdek aile bireysellik uğruna ve bireyin kendisini iyi hissetmesi uğruna aile mefhumuna karşı kuşkular oluşturuluyor zihinde. Eğer paranoya demezseniz yani bu yaşlı kadın da başlamış böyle komplo teorileri düşünmeye falan demezseniz arkadaşlar. Bu, çünkü ben kendime bunu izah etmek için çok sorguluyorum. Yani burada kimin ne amacı var kimin işine yarıyor bu. Bu süreç kimin işine yarıyor? Arkadaşlar, e, acizane kanaatim bu süreç bizi tüketim çarkının karşısında tek başımıza hiçbir dayanağı olmadan, hiçbir destek grubu olmadan tek başımıza bırakmak için e, var gücüyle çalışan vahşi kapitalizmin işine yarıyor. İnsanı tek başına bırakmak istiyor. Yani inançlar çok... Şey lüzumsuz, geri, çağ dışı, ee, ondan sonra inanç bağları işte ümmet fikri vesaire bunların hepsi. Şimdi bugün bir kardeşimle konuşurken dedim ki <gülüyor> ne kadarını paylaşsam ee, işte dedi ki ben birilerini cezalandırmak istiyorum dedi. Dedim ki ama bak dikkat et birisini cezalandırırken bütün Müslümanları da cezalandırma. Yani ama böyle bir hassasiyetimiz var mı bizim? Bana ne ya Müslümanlardan diyor, değil mi? Bana ne Müslümanlardan diyor? Hatta kendi akrabalık ilişkileri için mesela İsa Suresinde o birinci ayette göreceğiz arkadaşlar Cenab-ı Hak akrabalık ilişkisinin hatırına bir şeyler yapmamızı istiyor bizden. Yani o kadar değer veriyor ki o ilişkiye akraba akrabalık hatırına diye kendisi bizden bir şeyler yapmamızı istiyor. Demek istediğim arkadaşlar vesvese çok çeşitli şekillerde verilir. Bunun en yaygın şekli propaganda ve reklamlardır. Ve hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ifadesine göre ''İnne minel beyan ile sihran'' diyor Efendimiz, etkili ve güzel konuşma bir sihirdir diyor. Kur'an-ı Kerim'de de sihir ayetinin tefsirinde Elmanlı Hamdiyazır'a bakacak olursanız eğer Bakara suresine şimdi ayet numarasını hatırlamıyorum. Sihirden bahseden bir ayet var zaten. O ayet-i kerimin tefsirinde Elmanlı Hamdiyazır merhum propaganda da bir sihirdir diyor. Yani bir şeyin sürekli sürekli çeşitli mecralardan sürekli tekrarlanması insanda bir sihir etkisi yapar. Peki sihir nedir diyor. Sihir insan zihninin hakkı batıl batılı hak olarak algılamasıdır. Yani mesela hasta değilsin kendini hasta zannediyorsun. Mutsuz olacak hiçbir sebebi yok ama mutsuz hissediyorsun. İşte sihir bunu yapar diyor ve bunun da yollarından bir tanesi de e, propagandadır diyor. Şeytan burada fevesvese lehumeş şeytan yani şeytan propagandaya başlıyor arkadaşlar. Şeytan lehuma o ikisine havvaya değil bakın o ikisine propaganda yapmaya başlıyor. Amacı ne? Bu amaç çok önemli arkadaşlar. Peki buradan şeytan ne kazanacak? Amacı ne? Ne nereye e, ulaştırmak istiyor? Bu hedefi ne? Yani propagandasını nereye vardırmak istiyor? Lüb diye lehuma mavuriyenhumâ min sevatihimâ 20. ayette kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için. E, avret yerlerini açmak için o ağaçtan yemelerini istiyor. Demek ki o ağaçtan yendiğinde işte bunu çok çeşitli şekillerde yorumluyorlar müfessirler. Cinselliğin farkına varılması diyorlar. İşte, yani sözün özü arkadaşlar çıplaklık şeytanın bizim üzerimizdeki hedefidir. Çıplaklık sadece bir giyinme meselesi değildir. Örtünme ve çıplaklık bir giyinme meselesi değildir. Kesinlikle arkadaşlar bunu bilelim. Bu bir zihniyet, bir yaşam tarzı, bir sınırların kabulü veya reddi meselesidir, bir mürüvvet meselesidir. İnsanlar tarih boyunca arkadaşlar ilkelleştikçe çıplaklaşır, toplumlar medenileştikçe giyinir. Şimdi tekrar o ilkelliğe dönüyoruz ve bunu o kadar gönüllü ve istekli bir şekilde yapıyoruz ki şu anda mesela bakın dikkat edin bütün dünyada bana göre yani okuyabildiğim görebildiğim kadarıyla yoksa ben bütün dünyayı da takip eden biri değilim. Ne iddialı laflar bunlar. Dünyada diyelim. Dünyada arkadaşlar ilkel inançların da müthiş bir propagandası yapılıyor. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Şamanizmin animist dinlerin, inançların, o işte e, paganizmin, çeşitli pagan inanışların reklamı ve şeyi yapılıyor. Yani yüceltiliyor bunlar tekrar. İnsanın işte doğaya dönüşü, e, aslına dönüşü falan gibi gösterilmeye çalışılıyor. Yani bütün bunları bir arada görecek, o büyük resmi görecek bir, ee, olay anlatılıyor bize Hazreti Adem'in hikayesinde aslında bütün hayatın hikayesi anlatılıyor burada arkadaşlar ee, diyor ki Elmanlı Hamdiyazır anlaşılıyor ki şimdi avret yerlerini açmak için onlara vesvese vermeye başladı diyor ya şeytan Elmalı diyor ki anlaşılıyor ki insan ne kadar yüksek olursa olsun bir kuvve ayıptan hali değildir. Yani örtülmesi gereken, gizlenmesi gereken halleri vardır. Yerleri vardır, halleri vardır. Ve hilkati beşer iyiye de kötüye de müstaiddir, kabiliyetlidir. Yani hilkati beşer meleklerden de üstün olabilir. Çok klişe bir söylem ama duymuşsunuzdur çok. Ee, şeytandan da aşağı olabilir. Onu nereden biliyoruz? Yanılmıyorsam Haşir suresinde olacak. Şeytan bir insanla uğraşır uğraşır uğraşır. Nihai amacı şeytanın insanı küfre düşürmektir. Yani Allah'ı inkar ettirmektir. Yaratıcısını inkar ettirmektir. Yaratıcısını inkar edince şeytan der ki inni ummink. Ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben Allah'ı tanıyorum sen Allah'ı da tanımıyorsun. Dolayısıyla şeytandan da aşağıya düşebilir insan. Bu istidadın inkişafı yani gelişmesi bu kabiliyetin yani insanın hayır ve iyilik kabiliyetinin gelişmesi bir, halk ile, yaratılışıyla, iki, Allah'ın çizdiği sınırlara riayetiyle mütenasiptir. Bir, yaratılıştan getirdiği kapasite, bir de Allah'ın çizdiği sınırlara riayet etmek suretiyle insan o yaratılıştan getirdiği iyilik kapasitesini geliştirir. Fıtrat, insan fıtratı ahseni takvim üzeredir. İnsan fıtratı bakın terbiye ile değişir, gelişir, yani ister gelişir ister alçalır. Terakki ve tedenniye müsaittir insan fıtratı bu iki kabiliyetten ötürü arkadaşlar. Ama o üzünde yani o en bozulmamış haline baktığımızda arkadaşlar ahseni takvim üzeredir. Fakat fakat bakın şimdi bu cümleye dikkat kesin arkadaşlar. Kuvve-i iradenin zuhurundan itibaren, irade, bu irade konusunda altını beş kere falan çizin zihninizde. Yani irade üzerine çalışın arkadaşlar. Ben acizane, mesela ben bu kadar insanla görüşüyorum iyi kötü. Yani inkar eden çok az insan var arkadaşlar. Gerçekten inkar çok fazla sayıda değil bizim toplumumuzda en azından. Ee, i̇nancını yaşantıya dönüştürme problemi var. İşte bu ikisinin arasında da irade basamağı var diyor Elmalı Hamdi Ezir bir makalesinde. Dolayısıyla irade sorununun bana sorarsanız çağımızda biz Müslümanlar için yani inanan insanlar için en ciddi problem bütün ahlaki, hukuki, sosyal meselelerimizin hatta entelektüel meselelerimizin temelinde irade problemi olduğunu düşünüyorum. Kuvve-i iradenin zuhurundan itibaren emre muhalefet imkanı bulunduğundan o ahsen takvimin zımnında, içeriğinde, altında arkadaşlar esfeli safiliğine sukut yani aşağıların aşağısına düşüş kabiliyeti de gizlidir. Çünkü irade kuvveti insanda çıktıktan sonra yani akıl, bali ve reşit olduktan sonra artık kendi seçimlerini yapabilecek, kendisiyle ilgili kararları alabilecek yaşa geldikten sonra Arkadaşlar emre muhalefet etme imkanı olduğu için o insanda bu neye sebep oluyor? esfel safiline düşme kabiliyetini de kendi içinde bulunduruyor. Şeytan da insandaki ayıpların izhar edilmesiyle, insandaki bu potansiyel olarak içinde bulunan ayıplı kusurlu tarafların ortaya çıkarılmasıyla bu düşüşü, Teşvik ediyor şeytan. Bir dakika müsaadenizi rica ediyorum. <gülüyor> Hangi yöntemle yapıyor bunu şeytan vesvese vererek yapıyor İşte bu vesveseyi dışarıdan gelen bir propaganda ile yapabileceği gibi oraya onu çok anlattık içten gelen insanın iç dünyasından gelen şöyle söylemiş Elmalı gönülde tevali ve tekerrür eden gizli sözler yoluyla da yapıyor aklımıza gelen içimizden gelen ve bizi şerre davet eden, kendimize veya başkalarına zarar vermeye, ilkelerimize ters davranmaya, inançlarımıza ters davranmaya teşvik eden düşünceler ve cümleler, fikirler telkin ediyor şeytan. Şeytanın böyle bir kabiliyeti var. İnsanın kan damarlarında dolaşılıyor. Tabii buradaki şeytanın kötülük fikri olduğunu falan söyleyenler var. Onların da güzel bir beyin cimnastiğine katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Orayı geçelim. Şimdi e, şunu biliyoruz yalnız bu neuroscience'cıları e, dinledikçe ne öğrendik arkadaşlar, beyin, beynin nasıl çalıştığını. Bir düşünce tekrar ettiği zaman yani içinizden bir düşünce geçiyor. Bunu, bunu tekrarladığınız zaman aynı düşünce tekrar tekrar tekrar ettiğinde o yol yani o sinaps kalınlaşıyor, kuvvetleniyor ve artık ona inanmaya başlıyorsunuz. Onun için bu tevali ve tekerrürün altını çiziyorum. Yani döne döne döne döne aynı düşüncenin, aynı fikrin içimizden geçmesi. Bunun bir aşamadan Sonrası hastalık oluyor biliyorsunuz çeşitli takıntılar evhamlar onların mutlaka tedavi görmesi yardım alması gerekiyor ama sağlıklı ve hani normal normalinde tanımı tabi çok tartışmalı sınırlar içerisinde çalışan bir beynin arkadaşlar kendi aklından geçen kötü düşünceleri veya da şeytani vesveseleri hemen mümkün olduğu kadar durdurması onların kontrolünü şeytana bırakmaması gerekiyor. Ayetlerin delaletine nazaran Ayetlerin delaletine nazaran iblisin tart ve ihracı cihat-ı erbağdan ilka-ü vesvese imkanını selbeder bir surette olmadığı anlaşılıyor diyor Elmalı. Ne demek istiyor? Ee, iblisin, e, i̇blis cennetten kovulmamış mıydı? Meleklerin arasından kovulmamış mıydı? Neden şimdi e, cennette yaşayan Adem'e nasıl gelip de... Vesvese verebiliyor, telkinde bulunabiliyor diyecek olursanız diyor. Demek ki dört taraftan, efendim misafirim geldi. <gülüyor> dört taraftan iblisin cennette yaşayan Hazreti Adem'e cihat-ı erbaadan bir takım vesveseler, evhamlar gönderme kabiliyetine haiz olduğunu anlıyoruz diyor. <gülüyor> Saliçim ders yapıyorum. İzlebilir misin? Söyle. Tamam geleceğim. Çok az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam canım. Hayır, Bir dakika. <gülüyor> Saliçim sen şimdi dedeyle biraz oyna ben geliyorum. Tamam, peki. Sen gel, gel, gel. Sen gel. Gel gel. Tamam. Peki arkadaşlar bu dersimizi de burada bitirelim. Zaten süremizin de olmasına da bir 5 dakika var. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki oturumumuzda kaldığımız yerden devam ederiz.